398. konu, Hz. Ömer'in kahramanlığı, hicret eden hiç kimseyi bilmiyorum ki, gizlice hicret etmesin, ancak Ömer müstesnadır, o hicret etmek istediği zaman kılıcını boynuna astı, yayını da omuzuna, elinde birçok ok bulunduğu halde Kabe'ye vardı, Kureyş'in ileri gelenleri de Kabe'nin önünde oturuyorlardı, yedi defa tavaf ettikten sonra makamın yanında iki rekat namaz kıldı, Sonra Kureyş'in halkalarına teker teker vararak, burunları kırılasıcalar, kim ki, annesi matemini tutsun, çocuğu yetim kalsın, hanımı dul kalsın istiyorsa, şu vadinin ötesinde benim karşıma çıksın, dedi. Onun bu meydan okuyuşuna rağmen hiç kimse onun yoluna çıkmadı.